Çıkkasıydı. Kainat bugün 9 Kasım Pazartesi Yıl 2015 Ay 11 Gün 313 Kasım 2 1437 Hicri Muharrem 27 1431 Rumi Ekim 27 Fırtına Kasım fırtınaları başlangıcı Çiğ düşme mevsimi Kasım ayında Geçtiğimiz haftadan devam Çiçekler Kuru yapraklar toplanıp gübre ile karıştırılarak fide harcı yapılır Hercai şebo çiçekleri dikilir, gül ağaçlarının dikilmesine başlanır. Günün malumatı Kasım günleri Kasım günleri yılın sonbahar ve kış mevsimlerini, Hızır günleri ise yılın ilkbahar ve yaz mevsimlerini içerir. Bölen anlamına gelen Kasım günleri 179 gündür. Artık yıllarda ise 180 gün. Kasım ayının 8'inde başlar ve 5 Mayıs'ta son bulur yıllardan beri süre gelen denemelere göre Kasım fırtınalı soğuk girerse kış sert geçer, yumuşak, güneşli ve lodoslu bir havayla girerse o yıl kış hafif geçer. Büyük Saatli Marif Takvimi La trois ans qui nous promet qu'on va nous accorder du pain, la trois cents ans qui donne des fêtes et qui entretient des cadins, la trois cents ans qu'on nous écrase assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Oh, ça ira, ça ira, ça ira Les aristocrates à la lanterne oh, ça ira, ça ira, ça ira Les aristocrates, on pondra. La trois cents ans qui font la guerre Au son des fifres et des tambours En nous laissant crever du misère Ça ne pouvait pas durer toujours La trois cents ans qui prennent nos hommes Qui nous traitent comme des bêtes de somme Ça ne pouvait pas durer toujours Rassaillera, saillera, saillera Les aristocrates à la lanterne Rassaillera, saillera, saillera Les aristocrates on les pendra Le châtiment pour vous s'apprête Car le peuple reprend ses droits bien payer nos têtes C'en est fini messieurs les rois Il ne faut plus compter sur les nôtres On va s'offrir maintenant les vôtres Car c'est nous qui faisons la loi Rassaira, ah, rassaira, rassaira, les aristocrates à la ah, ça ira, ça ira, ça ira. les aristocrates on les pendra. Rassaira, ah, la lanterne. Rassaira, rassaira, rassaira, la les aristocrates on les pendra. Merhaba. Açık Radyo Burası 94.9, acikradyo.com ve açık gazle programı başladı. Memurlar da Can Tombil ve Selattin Çolaktan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Edith Piaf'tan ünlü Saïra" adlı şarkıyı e, dinlettik. Dinledik beraberce. Fransız Devrimi'nin çok popüler, en popüler şarkılarından bir tanesi. E, sayısız yorumu var. Ama Edith Piaf sana külot. Yani donsuzların versiyonundan dinledi ve e, söyledi ve çaldık. Biz de dinledik. Yani, sayıra sayıra yeneceğiz, yeneceğiz. Olacakmış aristokratlar da asılacak. Onları asacağız diyor. Fenerlere falan diye giden bir şarkı bu niye çaldığımızı da şimdi Fransız Devrimi ile ilgili Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından izleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Devrim başını kaybetti. Devrimi sabote etmek için toprak sahipleri kendi hasatlarını yakıyorlardı. Açlık korkusu kentleri kuşatıyordu. Avusturya, Prusya, İngiltere, İspanya ve Hollanda krallıkları Geleneklere saldıran ve taç, peruk ve cübbenin kutsal üçlemesini tehdit eden bulaşıcı Fransız devrimine karşı savaş hazırlıkları yapıyordu. İçeriden ve dışarıdan sıkıştırılan devrim kaynamaktaydı. Halk kendi adına yapılanları seyreden bir seyirciydi. Oturumlara çok fazla insan katılamıyordu. Buna zaman yetmiyordu. Yemek yemek için sıraya girmek gerekiyordu. Farklı düşünceler insanları idam sehpasına götürüyordu. Zira Fransız devriminin bütün önde gelenleri monarşiye düşmandı. Ama bazılarının içinde gizlice bir kral yatıyordu ve devrimci hakkına yani yeni ilahi hakka dayanarak mutlak gerçeğin sahibiydiler ve mutlak gücü talep ediyorlardı. Ve onlardan farklı düşünmeye cüret eden herkes hemen karşı devrimci, düşmanın müttefiki, yabancı ajan ve davaya ihanet eden kişi damgası yordu. Mara giotinden kurtuldu çünkü deli bir genç kadın onu banyo yaparken bıçakladı. Robespierre, kışkırt... Robespierre'in kışkırttığı Saint Just Danton'u suçladı. Ölüm'e mahkum edilen Danton, halkın merakını gidermek için kafasını sergilemeyi unutmamalarını istedi ve iki yumurtasını miras olarak Robespierre'e bıraktı onlara ihtiyacı olacağını söyledi. Üç ay sonra Saint-Just ve Robespierre'in de kelleleri uçuruldu. Kaotik ve umudunu yitirmiş Cumhuriyet, hiç istemeden ve hiç farkında olmadan monarşik düzenin tekrar kurulmasına zemin hazırlıyordu. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik sloganıyla yola çıkan devrim, o gün geldiği nokta itibariyle, kendi hanedanını kuran Napolyon Bonaparte despotizminin önünü açıyordu. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet tarihte bugüne göz atalım şimdi de. 1520'de bugün, 500 küsur yıl önce İsveç'te 50'den fazla insan hüküm giyip idam edilmiş Stockholm İsveç'te Stockholm Kambanyosu denen yerde Stockholm Kambanyosu ya da Stockholm Katliamı Stockholm Bloodbath ya da Dead Stockholm's Stockholmske Bloodbath dedikleri İsveççe ve Danca <gülüyor> bir olay olmuş bu İsveç'in başarılı bir istilası dan güçleri İsveç'i istila etmişler. İkinci Hristiyan İkinci Hristiyan Kral başlarında ve kan banyosu da bir dizi 7 ile 9 Kasım arasında 1520'de ama 8 Kasım'da durumuna çıkan bir olay 80-90 kişiye özellikle de soylulardan ve ruhbandan Sture Partisi'ni destekleyenlerden kellelerini kaybetmiş. Halbuki Kral Hır Christian genel bir af ilan edeceğini söz vermiş. Sonra sözünden dönmüş. Böyle bir olay işte. Tarihte. 1888'de Mary Jane Kelly Londra'da öldürülmüş ve bu kadının seri katil Karindeşen Jacques tarafından e, öldürülen beşinci ve son kurban olduğu biliniyor Karın Jack ya da Jack the Ripper yakalanmadı biliyorsunuz kimliğinin kim olduğu belli olmadı sayısız romana filme tiyatro oyununa konu olmuştur bir de müzesini açmışlar geçenlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da 19. yüzyılın en ünlü seri katillerinden Karın Jack'in cinayetlerini anlatan bir müze bu insan hakları ve kadın hakları savunucuları da tepki göstermişler cinayetin müzesi mi olur diye Evet, e, tuhaf tuhaf zevkler geliştiriyor giderek de postmodern dünya. 1938'de bugün Alman Nazi diplomatı Ernst von Raad e, e, Yahudi direniş mücadelecisi Herschel Grinspan tarafından öldürülmüş Naziler de böylece 1938'de bu olayı kullanarak milli pogromu yaptılar. Yani yapmışlar kristal naht, kristal gecesi diye bütün e, Yahudilerin evlerini yakıp yıkarak yerlerdeki camlardan da kristal gibi parladığı için o adı almış. Böyle bir durum. Evet şimdi günümüzün haberlerine geçelim hafta sonunun en önemli haberi. Bugün iyi haberlerle başlayalım. Hatta biraz da devam edelim. Hafta sonunun en önemli haberi Başkan Obama'nın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın Keystone XL diye katran kumulları petrol boru hattını tam 4 yıllık bir mücadele sonunda yani 15 bin kişi beyaz evin etrafına etrafını kuşatıp bunu durdur diye şey yaptıkları gösteri yaptıkları Beyaz Evi'nin önünde Washington'da başkentte tam dört yıl sonra bu iş sona erdi bu çok büyük bir olay gerçekten muazzam bir mücadele verildi ve hiçbir zaman şimdiye kadar ilk defa oluyor bir büyük şirketlerin petrol ve doğalgaz işte neyse enerji şirketlerinin fosil yakıt projelerinden herhangi birini reddetmesi ilk defa oluyor. Evet. Bütün dünyada bunu da üstelik de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yapınca en büyük devletin daha da iyi. Yani Bill McKeown bir not yazmış bu konuyla ilgili iklim eylemlerinin standardını böylece koymuş oldu bu karar diyor. Yani fosil yakıt endüstrisine karşı boyun eğmemek ve baş kaldırmak ve fosil yakıtları da yerin altında bırakmak stratejisi belirlenmiş. Yani bu katiyen de hata yapmayalım. Hiç hata yapmayalım. Bu e, politikacılara filan ait bir zafer değil. Bu büyük zafer bize, harekete ait diyor. Yani önce Kanada'daki First Nations denen kabilelerle başladı. İlk onların topraklarında çünkü bu Tarsand denen olay çıkarılmaya başlandı. Oradan e, çiftçilere geçti. E, ve böylece tarihte ilk defa olarak Kızılderili Kovboy ittifakı gibi çok hiç beklenmedik bir şey oldu. E, ve o, o tarihten sonra da hayatın her alanından gelen her köşesinden gelen insanlar Keystone denen bu projeye karşı 2700 yanılmıyorsam kilometrelik dev, bir şey yerliler ona kara yılan diyorlar büyük bir mücadele etti 830 bin varil günde şey yakan yıkan mahveden petrol çıkıyordu çıkacaktı eğer Yak, yakılmak üzere gönderilecekti. Bu yani fosil yakıt endüstrisine karşı bir halkın örgütlü mücadelesinin e, bayağı yükselişini gösteren çok önemli bir olay. Tam bu karar ilan edildiği sırada Kanada Başbakanı'nın evinin önünde de 73 kişi e, ona bir töreni yapmışlar. Hoş geldin iklim. Bu meselesi ee, yeni 42 yaşındaki gayet karizmatik yakışıklığıyla öne çıkan Justin Trudeau var ya. Evet. Ama bu hayal kırıklığına uğradığını söylemiş çünkü. Evet. Obama da aynı şeyi dile getirmiş. Veto Karar'ını Beyaz Saray'da başbakan, başkan yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry ile birlikte yapmış. John uzun araştırmalar ve yoğun görüşmelerden sonra Keystone XL petrol boru hattının ulusal çıkarlarımıza yaramayacağı sonucuna vardıklarını bildirdi demiş. Ben de bu karara katılıyorum. Bu sabah Kanada Başbakanını aradım. Kendisi hayal kırıklığına uğradığını bildirdi. İki ülke arasında enerji ve iklim değişiklikleri konusunu içeren çok yönlü işbirlikleri olabileceği konusunda uzlaştık demiş. Ama çok büyük bir hikaye. 20 bin kişi de Filipinler'de bir gösteri halindeydi o da Hayyan süper tayfununun da yıl dönümünde ee, ve onlar olurken de Avrupa'nın dört bir tarafında insanlar iki haftalık bir büyük eylem dalgasına hazırlanıyor Paris'te ee, küresel iklim görüşmeleri için hazırlanıyor yani şimdi burada gerçek bir siyasi açılışta gözükmeye başladı yani bastırırsak itersek Paris zirvesinden daha önceki zirvelerde e, elde edilememiş bir başarının çıkması ihtimali var. Yani bu da gerçek bir işaret gönderebiliriz. Dünyaya de, de, diyor Bill McKibben 350 kurucularından dünya nihayet fosil yakıtlarda başka tarafa doğru dönmeye doğru bir adım attı. Biz şimdi hareketteyiz ve çok esaslı bir şey istiyoruz Paris'ten. En az %80'ini fosil yakıtların yerde bırakmak ve bir de istek %100 yenilenebilir enerjiye geçiş için finansman. Ve burada ciddi bir şey de başladı. 350 orgun sitesine giderse dinleyicilerimiz oradan da imzalama imkanı bulabilirler. Böyle direkçeler de var. Yani yeni bir aşamaya geçtiği söylenebilir. Bu hafta sonu itibariyle iklim mücadelesinin çok bir üst noktaya doğru tırmandı. Bu bir bu zafer tabi her şeyin bittiği finan anlamına hiç gelmiyor ama çok farklı bir yöne doğru gittiğini de söylüyor. Yani şunu söyleyebiliriz: biz mücadele edebiliyoruz ve kazanabiliyoruz. Bunu gösterdik. Sadece Amerika Birleşik Devletleri iklim hareketi için bir zafer değil. Aynı zamanda halkın örgütlenmesinin sonucunda da sonuç alınabileceğini en somut göstergesi daha önce de konuşmuştuk yani bundan 4 sene önce şirketler bütün boruları filan boru parçalarını da oraya koyup ağaçları otları kesip biçmiş bir haftada olur gelir diye başlayacaklardı bunu ama böyle olmadı ve yani 350 organ kiston ekibinin yanı sıra bütünüyle gerçek dönüştürücü bir hareketin izleri var. Çok ilginç aslında. Yani mesela şey yerlilerin en önemli liderlerinden şeyde birisi de açıkça şeyi söylemiş. Kara yılının kara yılını Kiston Excel yılını yendik ve şimdi dans edeceğiz. Zafer dansı yapacağız demiş Tom Gold Tooth mesela yerlilerden. Ee, Indigenous Environmental Network diye bir şey var. IEN en önemli kuruluşlardan bir tanesi. Ee, ve yani e, ilgilenenler de online üzerine, internet üzerinden e, harekete teşekkür mesajı gönderebilirler tek tek e, herkese iletilecek deniyor binlerce kişi ve e, ben de mesela Sheldon Wallen'in geçenlerde e, vefat eden büyük siyasi filozof Sheldon Wallen'in sözlerini onlara e, not, kart, postal olarak gönderdim. İklim adaleti için eşitlik ve Özgürlük için mücadelede M müthiş bir sorumluluk aldığınız için sizlere, hepinize çok teşekkürler dedi kendi payıma. Hmm. Obama e, Keystone Excel Buradını evet etti. Evet, yani bu iş mücadelenin ilk ayağı Myril Gaz Yeşil Gazete'de yazdı. Mücadelenin ilk ayak projenin geçmesi öngörülen hattın üzerindeki toprak sahiplerinin seslerini yükseltmekti. Epey ciddi başarılar elde edildi. Kovboylar ve Kızılderililer birlikte Keystone'a karşı en çarpıcı slogan bu tarihte ilk defa oluyor. Birbirlerin yani daha doğrusu kovboyları Kızılderilileri kesmesinden sonra. Arkasından ikinci ayak doğrudan doğruya Başkan Obama üzerine kurulacak baskıydı. 15 bin kişi Beyaz Evin önünde biraz önce söylediğimiz gibi toplandı ve buradaki her türden insan vardır büyük bir saygınlık kazandı o yüzden de James da vardı oyuncular ünlü oyuncular da vardı aralarında yaşlılar çok yaşlı nineler dedeler de vardı mükemmel bir karışık gösteri yapıldı ve 1230 kişi de kendini tutuklattı gözaltına aldı. Hatta özel taktikler da uygulandı. Hafta sonuna getirildi ve hemen çıkmasını engellemek için mesela iki gün tuttular Bill ve bazı önde gelen kişileri. Aralarında mesela NASA Goddard Enstitüsü eski başkanı Profesör James Hansen gibi dünyanın en büyük en bilimcilerinden biri de vardı tutuklananlar arasında. Dini liderler ve normalde bu tür eylemlere bulaşmayacak sıradan insanlar o kadar çoktu ki büyük bir saygınlık oldu. 1223 kişinin tutuklanması, tutuklatması kendini ne demek aslında? Ve bütün bunlara rağmen proje yeniden gözden geçirmeye alındı ama bir türlü kesin reddedilmiyordu. Şimdi şeye kadar gitti tabii 2010 yılında Meksika Körfezi'ndeki o büyük çevre felaketi Deepwater Horizon bu boru hatlarına yaklaşımı da etkilediği insanların kafasında. Arkasından da işte 2014 Eylül ayında açık radyodan da Gökşen Şahin ve ben denizinde katıldığı New York'ta 400 bin kişilik halkların iklim yürüyüşü yapıldı. Yani Keystone gibi fosil yakıt projelerinin en azından dünyanın belli bölgelerinde bir daha asla kolaylıkla yapılamayacağını da gösteriyordu. Ama direndiler çünkü 7 milyar dolar yatırmışlardı ve batır diyorlar orada. Ve sonuçta şey oldu. Jamie Henn bunun en önemli 350 orgun şeylerinden aktivistlerinden yöneticilerinden birisi Ceymihan diyor ki kutlamalıyız tabi bunu eyleme geçmemek. E, bana göre vatandaşlar olarak karşı karşıya kaldığımız olduğumuz en büyük risk bu. Toplumumuzda bize küçük olduğumuzu, önemsiz olduğumuzu ve sıradan insanların <gülüyor> asla fark yaratamayacağını söyleyen çok şey var. Medya toplumsal hareketlerin etkisini görmezden geliyor Yorumcular da bizleri radikal ve hatta daha da kötü siyaseten naif yani saf görüyorlar. Anlamazsınız bu işlerde. Biz de bunun üzerine kendi kendimize ket vuruyoruz. Umuda yönelmek yerine kendimizi sinizmin, inançsızlığın, kelbiliğin rahatlığına sarmalamayı tercih ediyoruz demiş. Yıllardır beni en fazla rahatsız eden şeyi söyleyeyim mi diyor. İklim değişikliğinin reddedilmesi değil bu konuda yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu reddedilmesi demiş. evet Gerçekten. ama dediğiniz gibi mücadele burada bitmiyor çünkü e, buradan petrol çıkarılmaya aynı şekilde devam ediliyor bir talep olduğu söyleniyor aynı şekilde biraz daha fazla e, işin varlığı kanadalıları ve Kanada Başbakanına düşecek gibi duruyor ki çünkü şu anda Jan Defuka boğazından büyük büyük tankerlerle beraber bu e, petrollerin taşınması gibi şeylerden bahsediliyor ee, oldukça dar bir boğaz ve buradaki kazalarla beraber gene büyük bir çevre felaketine davetiye çıkarılabileceği de aynı şekilde ekleniyor yapılan açıklamaları. Bu daha başlangıç mücadeleye devam dediler. Aynen öyle şeyde 350 orada Tabii ki öyle ama e, bu da şimdiye kadar görülmem, görülmüş en önemli bir şey. Yani o birini diyor Jamie yani hatırladığım birisi var diyor. Bir böyle bir Tek başına duran, doğrudan eylem diyorlar ya bunlara işte direct action, evet. şiddet kullanılmadan pasif bir şekilde ama kanununa da karşı çıkıyorlar. Kadın demiş ki ömrümde aklıma bile getirmezdim böyle bir eylemin içinde bulunacağımı, benim ne işim var ben evimde oturan biriydim demiş ama baktım bir şeyin de değişmesi. Bir şey yapılması gerektiğini de hissediyor. Onun için geldim demiş. Ve yaptık diyor işte. Cemil de. 1253 kişi doğrudan o oturma eylemlerinde yer aldı. Ve Beyaz Ev'den kelepçe, ters kelepçe vurularak gönderildiler. Bundan sonra da 4 yıl boyunca büyüdü mücadele. Sonra Beyaz Ev'de 15 bin kişi oldu. Sonra 50 bin kişi Şubat 2013'te. Iklim e, yürüyüş yapıldı. 18 ay sonra da işte biraz önce sözünü ettiğimiz 400 bin kişi New York City, New York şehrinin Manhattan alanlarını doldurdu sokaklarını, caddelerini. Yani daha yürüyüş bittiği zaman daha başlangıç noktasında insanlar vardı. Öylesine devasa bir şey oldu o da. Yani bu daha başlangıç deniyor işte trudonun da sıkıştırıyorlar. Seni de sürün ettiğin gibi. Bu devamda eden şeyler var. Onları da söyleyelim. Bu iş burada bitmediğini gösteren çok ilginç bir şey var. Bugün, pazartesi günü en büyük tarihte görülmüş, en büyük sivil itaatsizlik e, hareketi ol, olması beklenen bir şey var. ve e, Slogan ne? Bir tek. Bizim kuşağımız Bizim neslimiz, bizim seçimimiz diyorlar ve biz karar vereceğiz diyorlar. Binlerce kişinin geleceği bekleniyor. Washington DC'de yapılıyor ve 2016 seçimlerinden, Amerika'da başkanlık seçimlerinden bir sene önce tam gerçek bir liderlik istemek için ve 3 konu var. İklim değişikliği, ırk ve göç konusunda yani bayağı ciddi bir Tabandan yükselen bir hareket var. Bunun içinde de gene tanıdık simalar var. Mesela bir başka gold tooth var. Altın diş. Yerli'nin oğlu büyük liderin o da. Biz buradayız işte diyorlar. Hepsi var olmamız biz biz bu bizim var olma hakkımız ve kendi kaderimizi kendi belirlememiz hakkı diyorlar. Devam edelim. Amerika'dan Avrupa'ya geçelim. Son derece ilginç bir yazı var. Anders Van Nielsen yazmış. Danimarka'dan bugün kampanyosu dedik ya, onun yıl dönümünde Stockholm kampanyosunu yapan Danimarkalıların torunları çok büyük bir eylem gerçekleştirdik ve anti-fracking mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Bir şirket çekilmiş orada. Büyük bir mücadelenin sonunda Onların sloganı kifergaz Kifer tak Yani şey Bu kaya gazı Almayalım biz almayalım Teşekkürler diyorlar Ta 1970'lerden Benim hatırladığım sen de belki 80'lerde olduğunu hatırlarsın Antinükleer şey de böyleydi Orij, Orijinali Danimarka'da Aynı söz Danimarka'dan Çıkmış ilk antinükleer şey Biz almayalım teşekkürler diye Ve total şirketi çekildiğini ilan etmiş. Kolay olduğunu sanmayın diyor. Çok büyük bir kavga vermek zorunda kaldık. Güçlü bir şirket Total diyor. Şeyin adı da Total Protesto. <gülüyor> Güzel Eylemin, bir adı adı da. Eylem'in adı da. Yani ta yıllardır süren bir şeydi ve sonuçta içeriden de destek alıyor. Tabii Nord ÖFonden diye de %20'lik bir Şirket şeyi var. Dünyanın en kirli ekipayı var. Dünyanın en kirli yakıtını çıkartmaya, yakıtlarından birini çıkartmaya çalışıyorlar. Ama bir mutlu sonuna ulaştık diyor. Çok büyük bir mücadeleden sonra. Fakat sakın bunu bir Andersen'in peri masalı falan sanmayın. Çünkü daha çok gene onun totalde de çok büyük. Dönecektir. Ayrıca başka yerlerde mesela şimdi Arjantin'de de aynı şey oluyor. Birçok Avrupa ülkesinde de oluyor. Onları da hatırlatmış. Ve yapıcı direniş diye bir süreçten bahsediyor. Çok uzun ve önemli bir yazı. Yani görüşmeden, görüşmelerden müzakerelerden eyleme geçiş zamanı olduğunu söylüyor. Red Pepper diye bir Kırmızı Biber diye bir dergi var. Orada yayınlanan etraflı bir yazı var. Baya mücadele devam ediyor. ve şimdi Biz Kopenhag'da kötü anılıyoruz diyor bunu yazan. Çünkü Kopenhag'da büyük bir fiyasko oldu ama yalnız iklim değişikliğinin şeyi, mücadelesinde yani iklimle ilgili kararda bir fiyasko olmakla kalmadı. Orada Danimarka polisinin aslında eylemcileri nasıl kırıp geçirebileceğini de gördük ne büyük sertlikle şirketlerin emrinde diyor. Onu bizzat açık radyo adına bizler de yaşamıştık o tarihlerde 2009'da ama değişiyor ve Paris öncesinde benzersiz bir koalisyonda 63 ülkeden Toplam 63 ülkeden Global Fragdown Paris'e Fragdown diye bir şey yapıyorlar. Harekete geçmişler. Yani dünyada ciddi bir şey var ve Birleşmiş Milletler raporda gösteriyor ki bu niyet mektupları ülkelerin ifade ettikleri iklimi yıkacak kadar kötü. Hiçbir işe yaramayacak sonuçlar iki gün 7 dereceye kadar çıkaracağız diyorlar ama 3,5 dereceye kadar da yükselmesi mümkün. G20'nin dünyanın şimdi G20 toplanıyor burada. Orada sessizlik hakim tamamen durma. Ama bu işte Fransa'daki büyük fırtınadan önceki sessizlik bu. Çünkü en az 500 bin kişinin Paris sokaklarında her gün eylemde olacağı söyleniyor. Hatta Fransa tedbirleri de almaya başlamış anladığım kadarıyla. Şengen'de sınırlamalar yapmaya çalışıyormuş. Bu arada da Suudi Arabistan Kralı 18 günlüğüne Mardan Palace'ı kapatmış. Yalnız kapatmakla kalmamış. Değişiklikler yapmış poposuna uygun tuvaletler filan altın. Ve o günlüğüne yani toplamda 18 milyon ödeyecekmiş. Halk Bankası'na 360 milyon liraya satılan otel Antalya'daki bin kişilik heyetle geliyor. Bir tatil de yapacaklar. Sıcak para. <gülüyor> Sıcak para geliyor. Bir, bir o bin kişinin karbon salımını düşünüyor musun? Suudi Arabistan'dan gelen bin kişinin karbon salımından bahsediyorsunuz. Evet. Ben artık böyle şeyleri düşünmüyorum. <gülüyor> yani Türkiye'nin en e, hava izleme raporu çıktı. E, Çevre Şehircilik Bakanlığının yeni bir raporu bu. E, Türkiye'nin en kirli havası hangi şehirde? Hangi bakanın doğduğu şehirde biliyor musunuz? Çevre bakanlığı. Hayır, Orman ve Su İşleri, Su işleri Bakanı Vezel Ereğol'un doğduğu şehir ve Milletvekili'nin yaptığı şehir Afyonkarahisar. Afyon. Türkiye'nin en kirli şehri olarak nitelendiriliyor bu raporda, Bakanların raporunda. Iğdır, Osmaniye, Gaziantep, Bitlis, Siirt havası da, buraların havaları da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıksızmış. Marmara bölgesinde Keşan ve İnegöl'ün havası kirli ilçeleri arasında konulmuş. İstanbul'da hava kirlilerinin en yoğun olduğu ilçe ise Esenyurt olarak nitelendiriliyor. Belek'ten asılmış, bir de onu kontrol et bakayım. Rapor Belek... önemli değil, benim T24'ün internet sitesindeki <gülüyor> haberi açık ama e, gerçekten... Kafa karıştırıcı biraz da benim açımdan utanç verici Afyon çıkan böyle bir yiğit bir bakanın kendi memleketinin bu şekilde anılması. G20 zirvesinde de konuşacak, konuşacaktır yani. belki bilmiyorum ki. De, yani Herkes kendi için, kapısının önünden başlar ya temizlemeye. Evet, bütün sorunları çözmek için değil mi G20 zaten dünya ekonomisine yön veren deniyor yerleşik medyada. 20 ülkenin liderleri dünyanın Türkiye'nin en turistik bir numaralı ziyaret merkeziymiş Belek. Antalya yani daha doğrusu. 10 numaralı e, dünyada da en çok ziyaret edilen 10 numaralı yermiş. On, Öyle da Antalya evet. E, Türkiye ev sahibi. Yani bir fırtına öncesi sessizlik durumu var. Ama e, şu var. ...yüz binlerce aktivistim... ...belki bazı arkadaşlarımız... ...adlarını vermeyeyim şimdi... M ...milyon bekliyorlar... ...Paris sokaklarında... ...burada sessizlik var şimdilik... ...ama Mardan Palace'ın... ...Mardan Sarayı'nın odalarında... ...560 oda varmış... ...iki kraliyet suiti... ...dört başkanlık... ...cumhurbaşkanlığı suiti... ...38'de üst düzey yönetici suiti var... Sayın mı gerisini? 18 271 super yiyor. O da 62 premium. O da kıralım. 16 oda. Bizim yine çenemizi yoruyor. 18 grand hamam oda var. Grand hamam oda nasıl oluyor? Hamam ve oda mı? Hamamlı oda. Güzelmiş. İşte böyle. ne kadar dediniz? Bir bin, açık grad indirim var mı? <gülüyor> 1 milyon dolar günde. Bir odanın değildir o değil mi? Yok işte toplam aralarında... 18 paylaşır. bin mi kalacaklarmış? Evet bin kişilik heyetle. E şey de vardır ama orada kapalı havuz da vardır. Kadın erkek ayrı. Tabii canım. Yoksa niye orayı tercih etsinler? Evet. Onların tercih Orada bir şey diyemeyiz ama kapalı bir havuzu artık. Yani kapalı var. havuzu var tabii. Ve işte böyle ve bir takım iyi gelişmeler daha var mücadele haberleri ama bir ara verip öyle devam edelim açık kaste. Cure'dan dinledik. The End of the World, Dünyanın Sonu. Paul Stephen Thompson'ın 1957'de dün doğumun münasebetiyle çaldığımız bir şarkıydı. Punk rock gruplarından bir İngiliz müzisyen sonradan adı Pearl Thompson olmuştu. Onu da belirtelim. Bir günaydın diyelim ve yolumuza devam edelim. Burası Açık Radyo 94.9 saat 8.46 Yeni saatin yeni ayarlamasıyla ve açık gazete devam ediyor. Ee, Mardan Pabalıs'a gidemiyoruz. Yani zaten bütün halkla yaşayan bütün canlılarla da ilişkilerinin kesilmesi bekleniyor. Belek, güzel de Her türlü güvenlik tedbiri öylesine yüksek alınmış ki insani ya da hatta e, hayvani ve bitkiselde bir <gülüyor> temas olacak mı bilmiyorum. O Sürekli insandan... uçaklar uçacakmış tepede. Karadan, denizden ve havadan ablukaya alınıyormuş Belek. İngiltere'den, İngiltere'deki Amerikan üstünde incirle intikal eden F-15C Eagle savaş uçakları da bu operasyona destek verecekmiş. Belek çevresindeki hava sahası zirve sırasında VFR olarak adlandırılan e, uçuşlara da kapatılmış Antalya'da balistik füze koruması sağlanacakmış. Kuş uçmayacak mıymış yani? Uçmayabilir. Ee, USS Donald Cook e, adlı gemi yakınlardaymış galiba. Ee, NATO balistik füze savunma yeteneğine sahip olan gemi e, Amerika Birleşik Devletleri'nden ait diğer gemilerle birlikte önümüzdeki haftalarda Akdeniz'in doğusundan balistik füze tehditlerine karşı seyirde olacakmış. Hmm. f de evet, teröristlere geliyor. Teröristlere karşı bir şeyi yok ama değil mi? Füzelere karşı tetikli olacak. füze kim atacak ki? Bütün herkes orada. <gülüyor> Kendi başkanların üzerine füze mi atacaklar? Evet olmaz tabii. Yani füzeye sahip olan bütün ülkeler böyle balistik füzelere sahip olan bütün ülkeler neredeyse orada. Efendim 20 3 gösterisi galiba. Zenginler kulübü üyeleri küresel ısınmaya soruyor. Yol açan karbon salınlarının yüzde yetmiş sorumlu. Bunun naçizane pazar günü çıkan Dünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazımda da belirtmeye çalıştım. Dolayısıyla dünya karbon salımlarını azaltma konusunda belirleyici rol oynamak onların sorumluluğunda. Yani iklim için mutlaka fon ayırmaları hem de ciddi bir fon ayırmak zorundalar ve hemen de anlamlı adım atmak zorundalar. Yoksa Paris'ten anlamlı bir anlaşma çıkması zorlaşabilir. Bu da gezegen ahalisi için felaket olur ama bunu bırakmayacağız diye düşünülüyor. Biz ben, biz de aynı fikirdeyiz. Ve yani mesela G20'nin aslında savaş sen demin silah mı dedin bütün silahlar füzeler orada mı dedin evet doğru. Çünkü bir daha önceki bir G20 protestolarından bir pankart görüyorum. G20 savaş ticaretinin %90'ından sorumlu olan ülkelermiş. Savaş yüzde %90'ı. Yani onun dışında pek bir şey kalmıyor zaten. Peki ekolojik krizin ne kadarından sorumlu? Aynı pankartta var. %80. İşte %75 şey veriyor. Karbon salımları yapıyorlar. %5 de başka bir yerden geliyordur. Hesap zaten ne çıkıyorsa on. hep o %10'la %20'lik kısımdan çıkıyor. Bütün dertlerin galiba sebebi o. Yüzde evet. onluk ve yüzde yirmilik kısım. Bu ülkelerin dışında kalan, savaş endüstrisine dahil olmayan ve ekolojik krize doğrudan payı bulunmayan ülkeler. Ama o ülkelerde de yüzde gene bir yüzde sabi yaparsak toplamda yüzde bire karşı yüzde doksan dokuz var. Değil evet. mi? Yani Önde aslında değilmiş. bu G20 ülkelerinde de aynı şekilde yüzde doksan dokuzluk bir kesime dahil Tabii. olan büyük bir kesim var. Fransa baya konferans sırasında sınır kontrollerini yürürlüğe sokacakmış. Hatta Schengen'i askıya almayı da ciddi ciddi düşündüğünü de belirttiler. İçişleri Bakanı Bernard Cazneau bir ay boyunca Fransa sınırlarının serbest geçişe kapatılacağını, sınır kontrollerinin yeniden yürürlüğe sokulacağını kaydetmiş. RMS RMSE pardon, radyosuna konuşmuş. Bir ay boyunca sınır kontrollerini devreye sokacağız demiş. Neden? Çünkü teröristler. Terör. Evet. Terör. Nereden bildin? Yani bu çağımızın büyük sorunu değil mi terör? B büyük sorunu. En büyük sorunu. Yok. Değil mi? İklim değişikliği biraz daha büyük. Onda. ya Terörü çözdüğünüz zaman iklim değişikliğini de çözerseniz bu ülkelere göre Hı. muhtemelen. Doğrusu, haklısın ya. Refah da artar. Refah artar. işit sorunu ortadan kalkar. Ekonomik kriz de çözülür. Bence Mars'a bile gidilir. Terörün ortadan kalkmasıyla beraber. Ve orada kalınır. Ama evet. ortadan kalktığı bir dönem oldu mu terör kelimesinin ortaya çıkmasından beri? Hayır. Fransız devriminden evet. biliyorsun. Evet. Yani şimdi Galeano vasıtasıyla o, o dönemde geziniyoruz programın başlarında. <gülüyor> Fransız ihtilalinden, yani Fransız devriminden bu yana hiç böyle terör e, tehdidi kalkmamış mı Hep terör. Bir de tanımı yapılabilse zaten meseleyin yarısını çözeceğiz. Ama yine de iyi. Yani Hollanda'nın yaptığı işle durduruyor ve geçirmiyor. Ee, Norveç'e kalsa, e, Norveç de yapılsa mesela böyle bir organizasyon Norveç aynı zamanda geri dönüş biletlerini de veriyor artık. Ha Evet göçmen meselesinde öyle şeyler var değil mi? Tamam. Tam oraya geçeceğim ama geçmeden iki şey daha söyleyeyim. Başarı hanesine e, kaydedeceğimiz bir kere e, şey Amerika'daki sağcılar, cumhuriyetçi başkan adayları filan ne dedi biliyor musun? Ne demişler? Obama, Obama ihanet etti memlekete demiş. Hı -hı. Dünyaya ihanet etti demişler bu yasaklama kararıyla ruhsat vermeyince. Bobby Jindal mesela vali Ay Aşırı çevreci demiş. Polrain'da yani harika binlerce işe elveda dedi diyor. Halbuki toplam kaç sürekli iş getirecekmiş biliyor musun? Ne kadar? 35. 35 kişiye sürekli iş sağlayacakmış. Onun dışındakiler hepsi geçici işti. Yalan söylüyorlar düpedüz ama ne yapalım böyle işte. Peki onu da geçtik. Şey en önemli çok gene halkların mücadelesinin sonucu olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir önemli şey daha var. Hem milletvekillerinden hem çevreci aktivistlerden ve adalet aktivistlerinden gelen talepler üzerine Exxon Mobille karşı ilk soruşturma başlamış. Celpname izhar emri gelmiş. New York Times'da bir haber bu. Ve Schneiderman, Eric Schneiderman New York valisi, şey vali demişim. Baş savcısı. E, bütün mal, ne varsa belge, bilgi bana gönder bakalım ne oluyor demiş. 1977'den beri gizliyordu çünkü biliyorsun. Ve Gazete, en büyük gazetecilik ödüllerinden birini alan Inside Climate News kuruluşu ve Los Angeles Times birlikte bir açığa çıkarttılar ki yeryüzünün en büyük suçunu işlemişti ExxonMobil şirketi. Yeryüzünün en büyük şirketi. Neler yaptığını da hatırlatalım. Hemen Naomi Oreskes ve e, Demokrat Parti, temsilcilerimiz Meclisi Milletvekili Ted Lieu birlikte bir birlikte bir açıklama yapmışlar. Yani tamamen aldatıyor. Şimdi de inkar ettiğini inkar ediyor. Yok Mobil ama birincisi bir kere reklamlar yaptı. Kendi araştırmasının tamamen aksine. İkincisi Global Climate Coalition diye berbat bir sağcı kuruluşu destekledi. İklim yoktur diye milyonlarca dolara fonladı onu. Üçüncüsü gene milyonlarca dolara siyasi kampanyalarında milletvekillerini destekledi. Lobi e, ücretlerini verdi ve halkla ilişkiler stratejileri geliştirdi. En önemlerinden biri 2001'de George Bush'ı şu şeye ikna ettiler o zamanki başkan Kyoto Protokolü'nden çekilmesini sağdılar. Amerika'nın 2006'da da 10 milyonlarca doları en az 43 kuruluşa dağıtıyormuş iklim bilimini reddetsin diye. Hı -hı. 43 kuruluştan bahsediyoruz yani. Bizim haberimiz yoktu diyorlar ya. Ve Amerikan tarihinin de en önemli temiz enerji kanunlarından birini engellemişler gerekçe güvenlik terör Waxman Marki senatoda 2009'da öldürdüler o kanunu da tasarıyı da e, ve işte bütün kendisi aksini iddia ediyor ben yapar mıyım böyle şey demesine rağmen hala devam ediyor ve daha geçen hafta biz emisyonları azaltacak siyasetleri yapacağız destekleyeceğiz ama aynı anda bunu dedikleri anda Kaliforniya'daki bir kanunu fosil yakıt azaltımını sağlayacak bir kanunu da geçmemesini sağlamışlar. Çok önemli aslında ve sonuç olarak 1,7 milyar dolara da Arktik bölgede araştırma yapma izni almış durumda böyle gidiyor. Bu daha başlangıçta bir o da bilmiyoruz dava açılacak mı ama şey çok önemli e, Union of Concerned Scientists diye bir kuruluş var çok kuvvetli uğraşan Ken Kemal onun adına yazan demiş ki bu Exxon Mobil'e açılan dava önemlidir dava değil de soruşturma Cel çünkü diğer başka şeylerin de devamının geleceği bir de şeyleri istemesi çok önemli. Belgel bilgileri saklayacak hali yok çünkü artık. E-mailleri şunları bunları ve sosyal ruhsatla çalışır diyor şirketler. Halk, halk onu güvenirler doğru söyleyecekleri için. Onun için verirler. Bunu kaybediyor. Meşruiyeti gidiyor diyor ve hava bir devrilme uçurumun kenarında tertemiz bir hava kokluyorum diyor. Temiz ve açık bir hava var. Bu işler geliyor demişler. Ve böyle bir durum var. iki de, bir de önemli mücadele haberi de Arun Roy'un bir yazısından gördüm. Önemli şeyde, büyük linç olayları var ya Hindistan'da herkesi artık linç etmeye başladılar. Rıza geçmeler, linçler evet. gündelik ve ne kadar şey varsa Dalitler, Adivasiler, Müslümanlar, Hristiyanlar herkes çeşitli azınlıklar ve kadınlar başta olarak perişan ediliyorlar. Sonunda vurum adam vurmalar, kundaklamalar ve kitle cinayetleri linçler filan Yeni rejim bunu şey yapıyor. Fakat Hindistan'ın önde gelen bütün yazar, çizer, sanatçıları filan aldıkları bütün ödülleri, devletten aldıkları ödülleri geri veriyorlarmış. Arun Datiroy da diyor ki ben de 1989'da en iyi senaryo ödülü almışım. Buldum, aradım, taradım. <gülüyor> da geri vereyim dedim diyor. Ama yani... Çok aslında ciddi bir mücadele başladı ee, orada da e, deniyor. Türkiye'de de e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, medya özgürlüğüne birlikte sahip çıkalım diye bir kampanya e, başladı. Önde gelen yazar, çizer, gazeteci, sanatçının katılımının arttığı e, nereye kadar gideceğini bilmediğimiz ama önemli bir şey var. Destek büyüyor demiş bugünkü şey gazetesi. Zaman gazetesi. Bakalım neler olacak. Şeyi de hatırlatalım. G20 dedik bol. 12'sinde ve 13'ünde önemli. E, 2 59 toplamda değil mi? 59 evet. şeyin olduğu, panelin olduğu bir forum var. Olabilecek her kesimi içeriyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde onun hakkında bol bol bilgi verme fırsatımız olacak. E, Jeffrey Sachs de konuşmacılar arasında yer alacak. Jeffrey Sachs'in de yeni bir yazısı var. Bu son, son Belki e, 9.30-10 arasında konuşma fırsatı buluruz. Bu şeyin ne kadar büyük bir önem arz ettiğini e, söylüyor işte e, TPP denen şey açığa çıktı e, yani transpasifik e, yatırım ortaklığı diye adlandırılan gizli yürütülen araş, araştırmalar nihayet çıktı ve herkesin beklediğinin daha da kötüsü çıkmış yani iklim inkarı başta olmak üzere büyük tarım şirketlerine bol rüşvet anlamına geliyor açık internetin ölümü anlamına geliyor. En korkunç kabustan beter ve bir felaket diye nitelendirilmiş çeşitli kuruluşlar tarafından Jeffrey Sachs de Boston Globe'a yazdığı bir yazıda öyle basit bir evet oyu verecek kadar bir şey çok fazla hatayı içeriyor. Özellikle büyük şirketlere Büyük işletmelere çok büyük ayrıcalıklar tanıyor. Bazı bölümlerinin özellikle çevre ve emek alanındaki şeyler aslında kabul edilemez diyor. İklim değişikliği kelimesinin bile geçmiyor. Bırakın mücadele yöntemlerini tartışmayı kelimesi bile geçmemiş demiş. Ve şeyde de, yatırımcı hakları ve entelektüel mülkiyet, fikri mülkiyet hakları konusunda da İyi bazı şeyler de var ama iyi kötü ve çirkin bir arada diyor ve şirket sermayesini toplumun bütün öbür kesimlerine üstün bırakan bir şey. Öyle basit bir evetle geçiştirilecek bir şey değil diyor. İşte böyle mücadele diye devam ve şimdi bir ara verelim. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ali Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey merhaba. Herkese merhabalar. Evet. Evet. Bugün başlangıçta iyi haberlerimiz vardı. Özellikle yeryüzünün en kirli şeyi. Karbon bombasının fitili diye adlandırılan petrol boru hattını sonunda 4 yıllık büyük bir mücadeleden sonra reddetmek durumunda kaldı Obama. Sacılar kıyameti koparıyorlar. Obama ihanet etti diye. Ama çok büyük bir olay yani. G20'de de geliyor şimdi Kanada Başbakanı ama bu biraz hayal kırıklığı yarattı demiş. Ama Kanada'da da baş, yeni genç başbakanı sıkıştırıyorlar. Bu katran kumulları filan asla olmaz diyorlar. Ve Paris'e büyük bir hareketlilik var. Yani bütün kıtalarda Avrupa, Amerika ve Avrupa'da başta olmak üzere her taraftan büyük bir aktivizm hareketi var. Bakalım ne olacak? Hayır, Obama G20 öncesi böyle bir karara imza atmış olması herhalde evet. kendisi açısından evet. Dünya Komunuyla evet. sempati yaratmasından önemli bir Karar. Evet. Bütün dünya evet. kutluyor ve şey diyorlar, yani dört yıllık müthiş bir mücadeleydi. En büyük akademisyenler filan kendilerini tutuklatmışlardı. Şeyin önünde James Hansen filan gibiler. Harvard, şey, Yale rektörü, çevre fakültesi re, dekanı filan. Ama şey oldu, yani İhanet etti her şeye diyorlar, şirketlerin emrindeki politikacılar, sağcılar şey demişler yani. Aşırı çevreci işte böyle olur <gülüyor> Cumhurbaşkanı falan Bu adam neredeyse terörist diyecekler yani. Para, paralel de diyebilirler. <gülüyor> yani, evet. Aynen öyle. Çok ilginç bir şey gelişme var yani. Güzel. Güzel yani, beraber. Ve Paris'e doğru da mesela 63 ülkenin sivil toplum kuruluşları toplu hareket ederek bu fracking denen kaya çatlatma yöntemiyle gaz ve petrol elde etmeye karşı büyük bir hareket başlatmaya çalışıyor. Zaten Fransa'yı büyük bir korku almış şimdiden. Schengen, yani Sınırları tutmaya çalışıyorlar. Terörizm tehlikesine karşı yani 500 bin, en az 500 bin kişinin Orada her gün sokakta olacağı da bekleniyor. Bakalım dediğimiz gibi. Yeni sayım başladı. Başladı, başladı. Evet. Burada da hafta içinde işte 13'ünde, 12'si ve 13'üydü değil mi? Şeyde, 13. 12 ve 13'ünde büyük 13. forum var. Forum var. 59 şeyin panelin yapılacağı her kesimden yani insanın bulunduğu. Sonradan da bir Galatasaray Meydanı'nda yanılmıyorsa bir şey yapılacak. Basın açıklaması ama mesela 300'ün üzerinde Türkiye'de şimdiye kadar gelmiş belki de 400'e yakın kişi iklim için koro oluşturup şarkı söyleyecek falan. Böyle bir gelişmeler de burada var. Foruma katılmak için ben Ankara'dan geliyorum. Katılacağımı da bildirdim. Oradan gittiğim için Paris ekibine gittiğim için ekibine ee, onun için e, izleyeceğim de inşallah birlikte oluruz e, yüz, yüzümüzü güldüren bir haber olması gerçekten haftaya başlangıç açısından iyi oldu evet, evet, ee, çok inşallah bari sitede sonuç alıcı noktalara ulaşır evet Yok, şey, işte, Evet Deman. yani iki tane de küçük haber daha vereyim bari iyi haberi çok sık veremiyoruz buralardan eee <gülüyor> Danimark e, e, Exxon Mobil'e e karşı e, savcı, e, New York savcısı soruşturma açtı. Bunca yıldır 77'den beri bilip gizliyordu ve tarihin en büyük suçunu işledi diye Exxon Mobil'e e bütün bel, bilgi ve belgelerini gönder bizim ofise demişler. Bunun dava ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmiyoruz ama önemli bir gelişme. Ee, en büyük şirketine dünyanın bir sigaranın bir zamanlar yaptığı gibi sigara şirketlerine gizlemekten halk sağlığını mahvetmekten bir diğeri de e, Danimarka'da Total gibi çok büyük dev bir şirketinde fracking, yani kaya çatlatma yöntemlerinden vazgeçmesi yani Danimarkayı terk ettiği haberi vardı. Büyük bir mücadele de yıllardır orada sürüyordu aktivistlerin. Böyle böyle bir şey var ve Fransa'da da fracking'e karşı 63 ülkeden insanlar bu sadece kaya çatlatmaya karşı büyük bir blok oluşturarak gidiyorlar Fransa'ya da bakalım. Evet yani bu bloklar iklim için ve de demokrasi için gerekli. Yoksa hem Avrupa'daki faşistleşme sürecine bakalım. Kebap yemeyin evet. Türkiye'ye karşı kampanya. Türkiye'de otoriter bir rejime geçmiş bulunuyoruz. Ve de işte bugünkü haberler kör oldu dağları turizme açılıyor. Onu görmemişiz. Can atlamış. Kör oldu dağları. <gülüyor> yani Doğu Karadeniz'den sonra Türkiye'nin en önemli doğa farklısidir, ormanlarıdır, kalbidir, ciğeridir. E, orayı da e, turizm bölgesi olarak ilan etmişiz. E, Bolu valisi e, yalanlıyor ama bu konuda e, e, ortaya konan e, bir e, belge şey var. E, yani e, iklim mücadelesiyle demokrasi mücadelesi yani gezegeni e, birlikte ele aldığımızda geniş bir toplumsal muhalefeti e, dünya halklarının oluşturacağı e, muhakkak. Onun için e, önümüzdeki o dönemde Türkiye'deki etkinlikler artı Yani Avrupa'da, Paris'teki etkinlikler umarım <gülüyor> yönetimleri e, birleştirir ve gezegeni korumak için yani son çıkış. Evet iklim evet, adaleti yani iklim adaleti ve büyük bir eşitlik sorunu zaten bu başka bir şey değil evet. sadece yoksullar hem yoksul ülkeler en yoksul ülkeler hem de şey gidiyor yani zengin ülkelerin içindeki de yoksul kesimler tabi en az katkıda bulunanlar en büyük en kazın altında kalıyorlar şey çok ilginçti bu yeşiller ve sol gelecek Parti'nin düzenlediği etraflı bir şey vardı hafta sonunda. G20 ve kriz başlıklı iki büyük panel yapıldı. Bütün hafta sonunu, yani cumartesi kaplıyordu. Orada Profesör Ünal Akkemik ormanların durumu, rolü ve durumu üzerine çok ilginç bir sunum yaptı. Ve hele şimdi siz bu şeyi söylediğiniz zaman Köroğlu Dağları'nı yani gösterdiği haritalarda zaten son 2-10 yılda geçirdiğimiz müthiş bir gerileme oldu orman varlığı konusunda. Ve söylenenlerin de doğru olmadığını rakamlarla ve haritalarla, grafiklerle ortaya koydu. Ağaç dikmekle olmuyor bu iş yani. Ömer ve Selci İstanbul'daki köprü ve havalarında 2 milyon ağaç kesildi bildiğim kadarıyla değil mi? 2 milyon o kuzey evet. ormanları. Ve, ve verimli orman diye bir kavram var. Yani her yere ağaç dikmeniz hiçbir işe yaramıyor. Ancak yaramıyor. belli yerlerde ağaç, ağaçlanmanın faydası var. Onun dışında yani faydası dediğim doğal döngüde yeri oralarda var. Ve haritalarda görüp saçınızı başınızı yolabilirsiniz. Yani yerleşmelere ve sanayi ve diğer ulaşıma açılan yerlere bakıldığı zaman... Ama mücadele de orada da kuvvetle devam ediyor tabii. Evet. evet bugün ben çok konuştum. Buyurun. <gülüyor> Yok. Yani zaten e, çok zor, e, kötü bir döneme girdik. E, i̇nsan sözüne nasıl başlayacağı konusunda e, bilemiyor ve izleyiciler ve dinleyiciler de e, konuşmalarımız e, çok parlak ve derrak maddeler olmuyor yani haftaya neyle başlıyoruz... yani seçimden sonraki e, ikinci hafta yani işte bir yandan e, önümüzdeki günlerde <gülüyor> yasama e, süreci başlayacak ardından işte hükümet kurulması pardon hükümet kurulması yasama meclisinin e, yasama organının oluşturulması gibi faaliyetlerle karşı karşıya kalıyoruz ama ee, geçen haftadan bu yana e, önemli husus yeni başkanlık sistemi e, konusu. E, bu husus e, Türkiye'nin gündeminde e, ve bizim gündemimizde çok kez e, geldi ve konuştuk. E, yalnız e, bu tartışmanın e, en e, son bırakıldığı yer anayasa komisyonuydu. Bu anayasa komisyonu yeni bir anayasa yapmak için dört partinin oluşan bir komisyon oldu hatırlarsınız. Ve bu dört parti 60 küsur maddeyi de teknik maddeleri de kabul etti. Ve bu anayasa komisyonu başkanlık önerisiyle birlikte AKP'nin getirdiği başkanlık sistemi önerisiyle birlikte kesintiye uğradı, akamete uğradı ve ondan sonra komisyon çalışmadı ve Türkiye'de ben takım olayları da yaşadığımızı hatırlayalım yani Gezi Roboski Gezi ardından 17-25 Aralık an sonra çıkan Türkiye demokrasisini az demokrasiden <gülüyor> otoriterliğe yönelten yasalar birbiri altına geldi demokrasi kısıtları içeren yasalar yargı kurumları üzerindeki kısıtlamalar ve yürütmenin öncüne giren uygulamaları, hukuk uygulamaları ile karşı karşıya kaldık. Peki bu yani komisyonda kadık olan başkanlık, AKP'nin getirdiği başkanlık sistemi önerileri neler isterseniz bir onları hatırlayalım. Lütfen. Bunun en önemli başlığı, yani bu da zaten hatırlarsınız Türkiye'de bu başkanlık sistemine ilişkin Erdoğan, ve AKP'nin getirdiği şeylerde Türkiye tipi bir başkanlık şeyi önerisi söz konusu oldu. Hatta zaman zaman böyle kafa karışıklıkları oldu ki İngiltere'deki kraliçe tipi bile dedi Erdoğan. Yani buna da İngiltere'den yanıt geldi. Ben onu unutmuştum evet. evet böyle bir yorum da oldu. Amerika tipi değil, İngiltere'deki kraliçeye benzer demişti. Ee, ama bin, eri, yani bin küsur yıllık bir e, monarşiden bahsediyor. Evet, monarşiden bahsediyoruz. Yani geçmişte bir başbakan da İsrail'e late İsrail demişti. Yani bizde böyle gaflar çoktur. Ondan sonra e, şimdi AKP'nin e, Anayasa Komisyonu'na getirdiği başkanlık sistemi önerisinin en önemli e, hususlarından biri başkan ve yasama meclisi karşılıklı olarak birbirlerinin görevlerine son verebiliyor yani e, başkan da son verebiliyor e, organ da yasama organı da son verebiliyor e, seçimlerin yenilenmesi, seçimlerin yapılmasına karar verdiği takdirde başkan yeniden daha olabiliyor şimdi e, başkanın e, görev süresi görevine son verilmesine ilişkin düzenleme de inanılmaz çok sıkı e, şartlara bağlanmış Yüce Divan'a gitmesi yani bir kere e, suç işlediği dağsı soruşturma açılması bile 2 bölü 3 çoğunluk e, ve dünyanın meclisi verici önergeyle Yüce Divan'a sevgi 3'te 4 çoğunlukla alınabiliyor. Şimdi normal başkanlık seçimlerinde e, bilinen bildiğiniz başkanlık seçimde sert kuvvetler ayrılığı var ve e, başkan da sabit bir süre için seçiliyor e, ve başkan ve yasama birbirinin hukuki varlıklarına son veremiyor. Yani AKP'nin getirdiği bu öneri dünyadaki hiçbir başkanlık sistemine hani e, hani diyelim ki Türkiye başkanlık sistemiyle yönetilsin tartışması e, ama demokratik bir başkanlık sistemi anlamına gelmiyor. E, AKP'nin e, bu önerisi dediğim gibi e, başka bir örneği e, olmayan bir sistem. Yani Amerika Birleşik Devletleri'deki başkanlık sisteminin en önemli örneklerinden biri yasama organları başkan arasında birbirlerini varlığına son verecek bir düzenleme söz konusu değil. Bu önemli alt çizmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bir diğer husus, yani ABD diğer başkanlık sistemlerinden ayrılan en önemli hususlardan bir tanesi, ülkeyi yasama organının çıkaracağı yasalar ve düzenlemeler ziyade başkanlık kararnamesiyle yönetmesine imkan veriyor. Şimdi başkanın siyasetin yürütülmesine işte Suriye politikasına ilişkin bir düzenleme yapılmasına ne bileyim Karadeniz bölgesinde dış politika iç politika güvenlik gibi pek çok husussa başkanlık kararnamesi çıkarması yeterli oluyor. Şöyle bir ifade biraz diyemiyoruz. işte başkanlık kararnameli dedi temel hak ve özgürlükleri zürene çıkarılamaz. Bu böyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda da demokratik başkanlık sistemleri uzak yakın bir ilişkisi olmayan bir teklif getirmiş. Evet. Yani ayrıldığı ilkesi diye bir şey yok. Bu anlamda olduğunda yani çoğunluk yasama organı zaten bize elimizde olduğunda ve başkan da aynı e, hareketten bugün olduğu gibi söz konusu olduğunda bunların birbirlerini e, denetlemesi gibi bir düzenleme de ortada yok. E, bu yani dedikleri gibi Tayyip Erdoğan tipi de Türkiye tipi e, başkanlık önerisi. E, şeklinde bir teklif eee e, meclis anayasa tadilama komisyonuna göre. Bu, bu noktada de, bu noktada bir şey öyle. söyleyebilir miyim? E, şimdi evet. e, Meksika modeli de tartışılabilir gibi şeyler de söylendi mesela evet. e, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından olup şimdi HDP'de olan Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat da Başkanlık sistemi tartışılabileceği hatta Meksika modeli de tartışılabilir dedi. Yalnız şöyle bir sorun var burada. Meksika sistem, geçenlerde Şahin Alpay'ın de yazdığı gibi, Meksika'daki başkanlık sisteminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemle ilgisi yok. Hemen her konuda tam yetkili başkan. Sadece en çok oyu alan adayın seçildiği tek türlü bir seçimle 6 yıllık tek bir dönem için seçiliyor. Yani şimdiki başkan Nieto 2012'de %38 oyla seçilmiş ama böyle bir sistemi var. Ee, tek, tek dönem için seçiliyor. Üstelik Türk usulünde görev süresi pekala 5-6 yıl birkaç dönem olarak da tasarlanabilir. Bir de İngiltere dediğiniz... Kuvvetler ayrımının meşruti monarşi, o meşhur sisteminde İngiltere'nin, Britanya'nın, e, İngiltere'de kral veya kraliçe e, hiçbir şeyden sorumlu değil, sorumsuz yani cinayet dahi işlese, onun yerine başbakan e, yargılanıyor, onun süslemesiyle. Yalnız bu konuda da ta şeyin e, Mümtaz Soysal'ın 1960'ların ortalarındaki derslerinden bir şey bir örnek vereceğim. E, peki kral ya da kraliçe başbakanı öldürürse, ne oluyor cinayet işlerse, onun sorumluluğu ne olacak konusu açıktaymış. daymış. <gülüyor> ee, o Se, İngiliz e, avam kamerası karar verecek. Ondan sonra nasıl <gülüyor> düzenleyecek? Ben isterseniz şu AKP'nin teklifinin e, Mehmet Fırat'a da geleceğim de e, bu başkanlık teklif önerisinin diğer bir maddesi yargı e, ile ilgili. Mesela e, AKP'nin sunduğu e, başkanlık önerisinde Anayasa Mahkemesi'nin 17 üyesinin 9'unu e, başkan seçiyor. 8'ini de e, meclis seçiyor. Evet. Düşünün yani. HSYK'nın 22 üyesinin 7'sini Meclis seçiyor. 7'sini başkan seçiyor. Kalanı HSYK tarafından seçiliyor ki bunların. Şimdi bu, bu tamamen başkanlığa bağlı e, bir yargı e, oluşturuyorsunuz. Zaten filiyatta da bu 17-25 Aralık'tan bu yana giyip düzenlemelerle yani bunu ben Ankara'da yaşayan bir e, kişi olarak bir muhabirimiz olarak söyleyebilirim. Hukuki kurumlarda e, Temas ettiğiniz insanlar var, geçmiş kalabilen ve oradaki durumu gördüğünüzde daireler saray tarafından yönetiliyor. Yani bir dairenin huzuruna gelen dosyanın takibiyatı saray tarafından yapılıyor. Oradaki akamalar da uzunca süredir bu süreçler içinde daireler kaldırılıyor. Üyeler yer Yani Dayımdan çıkmış bir durum var. Yani bu teklifle, bu teklifin yapıldığı günden bu yana... E, Filiyattaki uygulama zaten yarı bir başkanlık sistemi ya da otoriter başkanlık sisteminin geçişi gösteriyor. Yani e, Yargıtay, Danıştay gibi hukukun bağımsız ve tarafsız olması gereken yapılar o taraf ve bağımsızlığını yitirmiş durumda. Anayasa mahkemesi destek gösterdi. gidiyor. durumu belli. Dolayısıyla yani e, fiiliyatta bu teklifin... E, geçerli olduğunu da e, bir tekme uygulayla görürüz. Sanıyorum önümüzdeki dönemde bunun kurumsallaşmış ve tescil edilmiş halini zorlayacaklardır. E, yani AKP'nin e, hali hazırdaki komisyonda bulunan önerisinin önerileri için önerisi, tamamen e, anti, e, yani demokrasiden uzak bir başkanlık sisteminin e, denge denetleme gibi hususların yer almadığı yargının tamamen e, siyasallaştığı ve başkana bağlı bir yargı halinde şekillendiği bir e, rejim, mesela kadar kadına rejim e, demek e, mümkün değil. Buna bir de, de, de, de, de, de, de, de bir otoriter, diktatör bir, bir rejim e, adı konulabilir. Yani sonuçta çoğunlukçu e, bir e, sandık sonucuyla, çoğunlukçu bir e, otoriter rejimin Adı da e, bellidir ve sanıyorum önümüzdeki günlerde e, bu hususu işletmek için adı teklifi herhalde yeni kurulan komisyonlarda e, geliştireceklerdir. E, bu husus için de sadece referanduma gitmeleri için 13 tane milletvekillerine ihtiyaçları var. Bundan vazgeçeceklerini falan zannetmiyorum. Yani defalarca bu husus e, 2000 11'den itibaren artarak e, gündeme getirilmiş e, ve e, artık seçim bitirkilerinde konulmuş. Ve bugün de zaten e, e, en yakın temsilcileri tarafından e, adlandı, e, dillendirilen bir husustur. Ve sanıyorum meclisin e, önümüzdeki günlerde e, önemli meselesi başkanlık rejimi hususuna ilişkin bu teklifin e, görüşülmesi e, olacaktır. E, Dengin Mil Mehmet Frat e, Celal Doğan gibi HDP'lilerin, başka HDP'lilerin başkanlık sistemi üzerine sözlerini e, gerçekten e, yadırgadığınızı belirterek söze başlayalım. Çünkü e, bu konuda yapılmış çok çalışmalar var. Ben birkaç kez e, bahsetmiştim programlarımızda. Hatta bu konuda tavsiye edebileceğim herkese yani başkanlık sistemi ve parlamenter sistem üzerine Haziran 2015 ya da Temmuz 2015'te çıkan Koç Üniversitesi yayınlarından kritik kavşak parlamenter sistem başkanlık sistemi Cem Akaş tarafından derlenen ve çeşitli yerli ve yabancı düşünür ve akademisyenlerin yazılarının yer aldığı esaslı bir kitap var. Burada dünyada bu konuda on yıllardır e, çalışan e, Arendt Lijbhardt, çok önemli bir otoride, e, Türkiye'ye de geldi. E, diyor ki, e, Lijbhardt bölünmüş toplumlarda diyor e, başkanlık sistemi bir handikaptır. Çünkü bölünme, bölünmeleri uzlaşmaya çevirecek mekanizmaları ortadan kaldırır. Mealen söylüyorum, kutuplaşmayı artırır ve temsilde, temsilde adaleti ortadan kaldırır. Ve bu anlamda başkanlık sistemleri, ki biz kutuplaşmış ve bölünmüş bir toplumuz şu anda Güneydoğu'da milyonlarca insanın yaşadığı, yani Çünkü her bir 150 bin, 100 binlik kentler topa tutuluyor. Yani bir savaş var. İşte Resmi rakamları göre 2 bin ile 3 bin arasında gerilla, e, genç, e, sivil halk, bağlarda, e, kamplarda, çatışmalarda e, ve de güvenlik görevlisi öldürüldü. Bu ciddi bir savaş ceryanı diyor ve e, son 35 yılında Enkranda Savaşı aslında yani güçler e, silah güçlerine falan baktığımızda ölçülemeyecek bir durum söz konusu dolayısıyla bizim ülkemizde şu an halde hazırda bir savaş var bir bölgemizde e, ve böylesine bir bölünmüşlük, e, kutuplaşmışlık var etnik ve dinsel anlamda var ayrıca e, bir seçim sonuçları ülkenin müthiş bir e, travmatik eşiğe getirdiğini de gösteriyor bir grup var ki e, güç travması yaşıyor yani ee, her şeyi biz yaparız, bugün de bizim gelecek de bizim, yarın da bizim güç biziz, her şeye muktediriz. Diğer bir yüzde elli var ki korku ve endişe içerisinde, gelecek endişesi içerisinde yaşıyor. Ee, ve bu iki e, polarize olmuş, kutuplaşmış e, kesim e, günden bile de geriliyor. Alevi-Sünni meselesi kurcalanır. Kürt-Türk ee, etnik kimlikler ve dinsel kimlikler üzerinden e, çatışma yaşarsınız. Cinsel kimlikler üzerinden çatışma yaşarsınız. Dolayısıyla bizim gibi e, bölünmüşlüğü, kutuplaşması, farklılıkları olan e, ülkelerde zaten başkanlık sistemi demokratik olsa bile önerilmiyor. O yüzden dengil bir Mehmet Rath, Celal Doğan'ı HDP'li e, sözcüler biraz e, gerçekten bu konuları e, günlük bir siyasi taktik yaklaşımının ötesine çıkarak bakmaları lazım. Evet, Kar, Karş milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen de. E, evet onu da unutmuştum. Onu evet. da aynı şekilde. Bu bir, gerçekten yani bu şey değil ama bu özenle hazırlanmış e, makalelerden e, yararlanmalarını tavsiye ederim. Yani bir siyasi parti sözcüsü ya gitsin Anayasa Komisyonu'nda AKP'nin sunduğu başkanlık teklifine baksın, bu konuda daha önce e, değerli fikirlerini paylaşmış e, Türkiye'li e, bilim insanlarını, düşünürlerin söylediklerine baksın. Hani medyaya baktı bakmayı istemese bile. E, bunlara baksın. dedi. gerçekten dünyada bölünmüş toplumlarda, kutuplaşmış, çatışmalı toplumlarda başkanlık sistemi, yani bırakın e, otoriter bir rejime geç, geçmiş, orada bir başkanlık sistemi istiyor. bunu bir de farkındalığı yoksa, demokrat sistemde bile demokratik bir başkanlık sisteminde bile temsilde adaleti önleyen bir yapı olarak görülüyor ee, Bey, bu kadar... tavsiye ettiğiniz kitabın adını bir kez daha e, söyler misiniz söylüyorum, söylüyorum kritik kavşak parlamenter sistem tire başkanlık sistemi koç üniversitesi yayınları efendim e, 19, 2015 haziran 2015'te basıldı ee, hmm. Siyaset Bilimi serisinden ee, ve burada yaklaşık e, yerli yabancı e, valla şu anda sabir, on, ona ona yakın e, değerlendirme var. Derleyen ismi var mı? Cem Akarş. Cem Akaş, evet. Derleyen Cem Akarş'tan yani, editörü e, Cem Akarş tarafından. E, e, Linz var. Linz makalesi. Evet. Ben ee, de, ben ne de, ne de, ne de ne bir ilavede bulunayım. izin verirseniz e, aynı paralelde e, bu Ergun Özbudu'nun e, profesör Ergun Bey'in de makalesi var e, burada. Serhat ayrıca Cers, bir, bir de kitabı var. E, yani 2015 Eylül'ünde çıkmış. Çok yeni İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Anayasacılık ve Demokrasi başlıklı kitabı da Şahin evet. Alpay tavsiye ediyor. Cumartesi günkü zaman yazısında ve e, Türkiye'deki siyasi rejimin yarışmacı otoriterizm olarak nitelendirebileceği sonucuna varmış ve onu da bir başka Steven Lukes ve Lucan A. Way'in e, iki siyaset bilimcinin e, aynı adlı kitaplarından geliştirdikleri bir kavram. Yani şunu söylüyormuş. Bir demokratik kurumlar var ve iktidara gelmenin başlıca aracı olarak geniş ölçüde kullanılıyor yani seçim vesaire fakat iktidar sahiplerinin devleti kötüye kullanmalarının onlara muhalifleri karşısında önemli bir avantaj sağladığı sivil rejimler. Yani seçimli otokrasiye doğru diye yazısında belirtmiş şey Şahin Alpay'da. Böyle bu da ikinci önemli bir kitap olabilir. Profesör Özbudu'nun Anayasacılık Zaten ve Demokrasi Öz, kitabı. Özbudu'nun da makalesi var. Yazıcının da var. Ee, Yersin Kalacı Odun Üstü Türkiye Bilim Adamları Ayşen, Candaş, Selim Erdem Aytaç, Ali Çarkoğlu gibi akademisyenlerin de makaleleri var. Ama Nis ve Nisbat dünyadan isimler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yani bu önerileri hedefe geliştirirken ya da sözcüleri bazı şeylere bakmalarında fayda var. Daha önce e, Abdullah Öcalan'ın ve e, PKK kaynaklarının e, sözcülerinin önceki yıllarda bu başkanlık rejimine yakın açıklamalarına e, tanık olmuştuk. Çok önce şöyle bir 3-5 sene önceki e, yayınlarda. Ama e, gerçekten dünya uygulamalarında e, böyle kutuplaşmış, e, sert e, aydınlar içerisinde bulunan toplumlara e, başkanlık sistemi önerisi... E, Tek bulunmayan bir öneri. Parlamenterizm daha temsilde adaleti, katılımcılığı sağlıyor. Sonuçta bakın barajı da aşıyorsunuz, şeye gidiyorsunuz. Sonra da başkan kimlerle yönetiyor? Daha çok danışmanlarıyla yönetiyor. Onun için bu hususlar önemli. Ayrıca bundan sonraki teklifi nasıl düzenleyecek AKP? Daha da keskin yaklaşımlar içerecek başkanlık rejimi önerisini. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kimse şöyle bir şey kapılmasın. Bu çok büyük oy aldılar. İşte bazı şeylerden vazgecerler filan diye bir romantik bir romantik dalga var. Öyle bir şey yok. Çok sert bir döneme hazırlıklı olmak gerekiyor. Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, medya özgürlüğü diye bir şeyin gitgide kalmadığına tanık olacağız. Ve bu anlamda yani iktidarın önerilerine yaklaşırken özellikle halkların Demokratik Partisi sözüleri daha dikkatli ve bilinçli olmak durumundalar. Bu konuda önümüzdeki dönemde muhalefet stratejisi açısından çok da bir durum gözükmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda yani birbirine benzer e, adayların yani e, çıktığını tanık oluyoruz ve bu aday çıkacak çıkacağına tanık oluyoruz ve bu adayların e, sözleri de e, önümüzdeki dönemin sert demokrasi mücadelesinde e, nasıl bir ideolojik politik performans gösterecekleri açısından bize fikir veriyor adaylar bir yenileşmeyi göremiyorsunuz. çünkü e, Türkiye'de Önümüzdeki dönem gerçekten demokrasi e, mücadelesi açısından e, bugüne kadar yapılmayan, bugüne kadar ihmal edilen, bugüne kadar e, söylenip de gerçekleştirilemeyen platformların oluşturulmasında geçecek. E, dolayısıyla e, bugün e, HDP sözcülerinin başkanlık sistemine yaklaşımı, e, CHP'nin içerisindeki yeni e, genel başkan adaylarının kurultay sürecindeki e, gelişmeler... AKP'nin işini daha da koyarlaştıracaktır. Zaten büyük bir çoğunlukla başkanlık rejimi önümüzdeki günlerde zorlayacaktır. Ve 13 milletvekiler de takdirde zaten referandıma götürme hakkına da sahip oluyor. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam edeceğiz tabii. İyi yerler, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gaste Acıyor mu? Kötü bir ayın Mehtabın yükselmekte olduğuna dair bir şarkı. Clean Water Revival ya da CCR diye kısaltılarak bilinen ünlü grubun mavi gözlü blues grubunun elemanlarından Richard Fogerty'nin doğumu bugün 9 Kasım 1941'de Kaliforniyalı bir müzisyen. 1990'da hayata veda etmişti. Gitarist ve John Fogerty'nin de kardeşi kuruculardan bir diğeri. Asıl şarkıcı, ana şarkıcı ve gitarist. O grupta onun kardeşi Richard Fogerty'nin doğumu münasebetiyle çaldık. Açık gastede. Evet, dünya şeylerinden de birazcık bahsedelim. Şimdi bir kere sellerden bahsetmedik. Brezilya'da bir maden şeyi vardı. Hatırlanacağı üzere. Atık havuzu, daha doğrusu barajı patlamıştı. Çok ciddi sorun olmuş anladığım kadarıyla. On, ben ölü sayısını bir de böyle ölü sayıcılığı yapmak zorunda kalıyoruz ama e, bir, 17 gibi bir rakam gördüm sende daha e, neti var, ben de şimdi. var mı bilmiyorum ama çok e, çevre için büyük bir felaket olduğu haberini de e, belirtiyorlardı doğrusu böyle bir şey gördüm 28 kişinin arabalarına da devam ediliyormuş ha. kayıpmış 28 kişi de Evet 15 ölü bendeki haber ve 45'te kayıp 45 diye bir şey. Evet. Yani atık havuzu barajım de Funda diye bir şey. Bunca. Bir Alman daha doğrusu çok uluslu şirketin BHP Billet'in çok tanıdığımız bir şirket ve B %50 Samarko tarafından işletilen bu şirketi ortaklarmış. Ve çok, yani hem metal şeyleri, maden atıkları, hem kirlenmiş su ve zaman zaman da kimyasalların bulunduğu bir yer bayağı ciddi bir çevre faciası denebilir. Bu Brezilya'dan gelen bir haber. Endonezya'da da şey başlamış değil mi? Ekim. Ekim başlamış. O da güzel. Ne oluyormuş? Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz dünyanın en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi olarak nitelendirilen orman yangınları başlamıştı Endonezya'da. Diğer Çevredeki diğer ülkelere de etkileyen bir orman yangınıydı bu. Orman yangının silsilesi hatta. Ve bütün ülkelerini diyebiliriz. Bize kadar da etkisiz olacak uzun vadede tabii. Evet. Hatta orta vadede. Ee, bu orman yangınlarının çıkma sebebi olarak da Bölgedeki e, alanları palmiye ağaçlarının ekimini açan e, kişiler olarak nitelendiriliyordu. Böyle Bu, bu sebepten ötürü yakıldığını söyleniyordu. E, bu plantasyonlar palmiye öğretmek için yer yapılan plantasyonların açılması isteniyormuş. Bununla alakalı çeşitli rivayetler vardı ama doğrudan söylen, doğrudan söylen, bir kanıt yoktu. Şimdi belki de elimizde bir kanıt var. Bu kül haline gelmiş ormanların arasında yeni yeni palmiye ağaçları fidanlara dikilmeye, görülmeye başlanmış. Evet yani Temmuz'dan bu yana 2 milyon hektar orman, yağmur ormanı ve turbalık alan yok olmuş vaziyette. Hala da kısmen devam ediyor için için yanmaya. Ama yenilerini hemen ekmişler, değil mi? Evet. Palmiye, evet. Ya yağ palmiyesi deniyor bu ağaçlara. Hem yağ hem biyo yakıtta kullanılıyor. Hem patates kızartmasında falan da kullanılıyor. Yani fast aldığınız patates kızartmalarının daha böyle e, uzun süreli gitmesi için kullanılan yağlardan bir tanesi o. Güzellik müstehzarında, ojelerde şeyde, pardon, rujda filan da kullanılıyormuş. Evet. E, ne oldu? Şimdi açıyorlar. Slash and burn diyorlar. Yak yık. Yak kes, biç. Ya her sene devam eden bir yangın ses serisi bu aslında. Endonezya'daki hükümet de güçlü değil. Bunu söyleyebilecek, bunu, e, ko bu konuyla alakalı ses çıkarabilecek konumda değil. Göz önünde yanıyor belki kendi çıkarı da vardır bilmiyoruz o konularla alakalı olan yorumlara ve analizlere de bakmak lazım kimse sesini çıkarmadan dünyanın en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi meydana geliyor şu anda Endonezya'da evet. o da öyle ee, sellere gelince de dünyanın çeşitli yerlerinden sel haberlerine de şöyle bir sadece isim isim geçirip ülke ismi Yurdünde, Amman'da başkentte 3 kişi ölmüş hmm. çok ciddi bir felaket yani 5 Kasım tarihli bir haber bu. Kısacık bir yağış olmuş ve büyük bir felakete yol açmış. Mısır'a geçelim oradan. Beheira ve İskenderiye'de gene ölüm haberleri var Mısır'dan. Oradan Afrika'ya geçelim. Mısır üzerinden daha kuzeye gidelim. Kenya ve Tanzanya'da ee, ölümler var sel felaketlerinden iklim değişikliğinden şeyden de bahsetmiştik 4 Kasım'da Çapala fırttı e, şeyi felaketi 3 hortumdu e, değil mi 3 ölü ve 35 yaralı ve 40 bin kişinin yerinden olduğu ve yerli kabili. Arada şeyi atlamışız mesela Katalonya'da İspanya'da 4 e, ölü var. <gülüyor> böyle, yani böyle caddelerden sular akıyor gidiyor ırmak gibi. İtalya'da var Portekiz'de var e, Ve hepsinde de ölümlerin olduğu Bir şey bu Irak'ı da atlamıştık geçen hafta e, 58 ölü de Irak'ta var En korkuncu o Irak'ta evet Dehşet verici bir olay var e, Teksas'ta var 6 kişi ölmüş Austin ve Houston'da İran Irak Suudi Arabistan böyle gidiyor işte yani çok acayip bir durum var. Daha doğrusu hiç acayip değil artık. Küresel iklim değişikliğinin her tarafı, bütün kıtaları vurdu, vurdu. ne kadar inkar edilirse edilsin böyle gittiği bir durumdan bahsedebiliyoruz. Bütün bunların hesabı mesela Endonezya'da G20 ülkesi olarak geliyor şimdi. Şimdi acaba konuşulabilecek mi? Ee, Konuşulmasa bile Antalya için iyi bir haber var. Mısır için kötü olsa da bu haber. Ee, bu yaz ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yurt dışı gezilerini azaltan ve bu nedenle Antalya'yı e, 5 milyar dolara yakın zarara sokan Rus turistler acımasız Rus turistler Mısır'da yaşanan uçak faciasının ardından tekrardan Antalya'ya gelmeye karar vermişler. Hmm. Mısır faciasının ardından Rus tur operatörleri ucuz tatil yapmak isteyen turistlere Türkiye seçeneğini sunmaya başlamış tekrardan. Arada henüz düzelmiş değil Rusya ile Türkiye'nin arası ama olsun. güvenlikli sonuçta füzelerle beraber korunan bir gökyüzünden bahsediyoruz ki... Füze demişken Mısır'dan daha önce de bir, e, uçak tehlike atlatmış İngiltere uçağı. Aha, evet o konulara da birazcık e, değinmemiz gerekiyordu. Orada da tatbikat sırasında yollanan bir füzenin uçağın karşısına çıkmasıyla uçan son anda e, sola kayması ya da suya <gülüyor> ile beraber büyük bir ya? faciada kurtulduğuna dair çeşitli haberler var. Ilginç Bunlar ilginç. doğru olabilir mi? E, Rus Bu Mısır e, resmi kurumlarından yapılan bir açıklamaydı benim okuduğum kadarıyla. Şimdi Rusya seyahat sektörü sözcüsü yakın gelecekte Mısır'a gitmesi gereken uçaklar Antalya'ya yönlendirilecek demiş. Bu konuşuluyor. Yani bütün gene para para para üzerinden şey yapılıyor değil mi? Evet. Ee, evet. Şimdi... 80 bin kişi kalmış mesela Rusya'nın <gülüyor> vatandaşı Mısır'da e, şey olarak mağdur bulunuyormuş. Mahsur kalmış. Mahsur kalmış. Mısır'daki 80 bin vatandaşını kurtarmaya hazırlanıyormuş Rusya. Çünkü evet. uçaklar inmiyorlar artık Rusya'daki e, Mısır'daki bu bölgeye. Şimdi bu konuda bu da ilginç bir yazı var. kısmen değinebiliriz Erik Margolis, Erik Margolis.com bu konuların en e, uzun yıllardan beri inceleyen analistlerinden bir gazeteci e, bu Rusya'nın Metroliner A 321 T 200 Airbus'ının düşmesiyle ilgili. Ee, yani bu 8 Kasım tarihli yazısında internet sitesinden şöyle yazıyor. Yani gerçekten bir patlamayla düşmüş olduğu gibi bayağı gittikçe kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Henüz şey bulunmamış yalnız patlayıcı e, izi ya da en azından şimdiye kadar bildirilmedi diyor. Çok daha küçük bir olasılıkta şey var uçağın kuyruğu koptu metal yorulmasından dolayı. Metal yorulması 10 sene önce bir yerdeki çarpışmadan dolayı deniyor ki çok düşük bir ihtimal diyor. Ama Mısır'ın e, hayati turizm endüstrisi zaten askeri diktatörlüğün ezmesiyle epey darbe almıştı diyor. Şimdi Mısır kabul etmiyor diyor. Bir bombanın içinde oldu e, O zaman da çok yani Sakal bıyık meselesi. Kötü bakımdan olduğunu da söyleyebiliriz. E kötü bakımdan da olduğu söylenebilir. Mesela Ajans Press'te bu konuyla alakalı yapılmış olan detaylı bir haber evet. var. Şöyle deniliyor. E, güvenlik görevlileri Mısır'daki bu şeylerde havalimanlarında bulunan güvenlik görevlilerine göre onların yaptığı hareketlerden bahsediliyor. Bir arkadaşınız gelirse onları güvenlik taramasından geçirmek ayıp. Aynı zamanda bir arkadaşınızın arkadaşı da gelirse aynı şekilde onu güvenlik taramasından geçirmek ayıp olarak atletiliyormuş. Şeyde benzeri bir şey yazıyor. Eric Margolis'te kendi başından geçen bir şey. Senin söylediğini doğrulayacak. Birkaç yıl önce diyor daireden ben şey yapıyordum diyor. Sık sık oluyor. Bavullar kayboluyor diyor. Çıkmıyor şeyde. Yani var ya evet. kemerden hı hı. geçiyor. Bavullarını al bagaj alım alanında. Çıkmamıştı diyor. Ben de gittim diyor. <gülüyor> Uçağın şeyine gitmiş, apron'dan yürümüş ve unut buldum, çıkarttım diyor uçağın bagajından diyor. Bavulumu diyor mesela. Karanlıkta bir yerde unutulmuştu. Diyor. Yani çok sağlam bir şeydi. Ve yolsuzluk da söz konusu burada. Yani orada yapılan, oradaki insanlarla yapılan görüşmelerden bahsediliyor bu ajans presin haberinde. Size kaç defa bavul dolusu bir bavul dolusu uyuşturucu ve silahla dolu olan şeyleri, çantaları, malzemeleri uçağın içerisine geçirmeye çalışanları yakaladığımı söyleyemem diyor. Zaten böyle bir durumda 10 euro gibi ya da benzer bir paraya, benzer bir meblağa meblağ karşılığında geçiş sağlanabiliyormuş. Yani bir kutu uyuşturucu ya da bir kutu bir bavul dolusu silahı size güvenlik taraması yapan kişilere vereceğiniz ufak bir ücret mukabilinde uçağın içerisine musunuz? Böyle yani şeylerden bahsedelim. Haftanın sorusunu soruyorum o zaman. Yani Mısır dünyanın en kuvvetli ağır, zalim polis devletlerinden biri. Devasa ordusu, ticaret yapan ordusu, polis gücü ve gizli polisi muhaberatla beraber yani favori e, uygulamalar e, şey Elektrik kablolarıyla dayak, mesela muhaberatın hücrelerinde ve e, arkadan tecavüz gibi yöntemler uygulanıyor. Peki o zaman nasıl buna göz yumuyorlar? Bu kadar hiçbir şeyin gözden kuş uçmaması lazım. Nasıl oluyor? Yani efendim yolsuzluğun şeyi olur mu? Üniforması ya da üniformasız hali olur mu? Yolsuzluk yolsuzluktur. İstediğiniz kadar hortumlarla işkenceler yapın. gene aynı şekilde parasını verdikten sonra istediğinizi yaptırabiliyorsunuz bu tip ülkelerde ya da bu tip yönetimlerin bulunduğu ülkelerde Doğru çok da uzak acaba. değiliz peki ikinci soru o zaman ben demiştim demek için değil ama en öne en akla yakın senaryo diyor ee, Erik Margolis Şarmel Şeyh'teki bomba bir e, bagaj sorumlusu personel tarafından konmuş olabilir diyor senin de biraz önce işte Ajans Press'ten verdiğin gibi catering işinde olan biri de koymuş olabilir diyor Şimdi Sina, e, Sina'da zaten silahlı ayaklanma var Kaynay'ın askeri rejimine karşı. Her gün hemen hemen saldırı ve bombalamalar var. Ve IŞİD'in Sina kolu diye bir şey. E, fakat Erik Margulis diyor ki ben oralarda gördüğüm şu halinin orada yaşayan Sina halkının bir kısmı en azından e, bayağı. Ee, şeye e, kurtarıcı gözüyle meşru bir kurtarıcı gözüyle bakıyorlar işi diyor benim gördüğüm halkım <gülüyor> dedi yani silahları nereden bulacak filan diye bir hani konuşmamız olmuştu galiba ele geçiriyorlar anlaşılan ama bu sadece Sisiye özgü bir şey değil mesela Mursi de Cemah İslamiyat adlı örgütün eski üyelerinden Adil Muhammed El hayatı lüksora vali olarak atamıştı neydi bu örgüt? 1997 Gayet yılında Luxor'da 58'i turist 62 kişinin öldüğü kanlı bir saldırıya imza atan bir örgüttü. Bu örgütün üyelerinden bir tanesini Lüksor'da bu saldırı yapanlardan bir tanesini Luxor'a vali olarak atamıştı aynı zamanda. Mursi'di Devrik lider Mursi'de. Evet. Yani çok da <gülüyor> birbirinden farkı olan noktalar yok tabii ki bu Katian konularda. De yani <gülüyor> IŞİD'in durumu fena değil. Mısır'ın başında çok büyük sorun olacağı Benziyor. Zaten şöyle bitirmiş yazısından aşağı yukarı. Ee, yani Kahire, Washington ve Moskova'nın üçünü birden e, şaşkına çevirecek bir numaradan daha iyisini yapamazdı diyor Işit. Yani bir Rus uçağını Mısır üzerinden düşürüp yani korkunç bir facia bu diyor. Ama etkili oldu diyor. Yaptığı şey. Asıl vardı sonucu Yani çünkü şimdi yani Rusların da özel Spetsnaz diye özel kuvvetleri de doğrudan doğruya girmekte artık Suriye'de. Yorulmuş... Bununla alakalı ilginç çalışmalar da var. Onların paylaştığı fotoğrafları sosyal medyada bulup nerede bu fotoğraflar paylaştığı gibi çeşitli haritalar üzerinde lokasyon bildiren bloglar da var. Aynı zamanda Rusya merkezli bloklar bundan. Suriyeli muhaliflerin değil, Rusya merkezli bloklar ve aktivistlerin de gösterdiği üzere doğrudan çatışma içerisinde bulunuyormuş Rus askerleri de Suriye'de. Rusya tarafından verilen fotoğraflarda genellikle uçağı füze yükleyen kişiler olarak nitelendiriliyor Rus askerleri ama bu paylaşıldığı makineye tüfek önünde paylaşılan fotoğraflarda doğrudan cephenin önünde yer alan askerleri de görülebiliyor. Şimdi Rusya'nın durumu da son derece ilginç. Vladimir Putin şey... Yani bomba filan yoktu dedikten sonra geri bastı diyor. Putin. Evet yani Barack Obama'yı suçladı sabotaj filan dediği için kızdı. Fakat şimdi 20 bin Rusu Mısır'da yani 20 bin kişiyi tahliye edecekmiş Mısır'da. Evet. Yani sabotaj olmasa niye? Yapıyorlar? Orada mahsur kalmış durumlar. Çünkü birçok uçak firması havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti. Evet, büyük bir işte hava köprüsü kurulacak, büyük bir operasyon var. Yalnız şey de benden söylemesi demiş. Bagajlarınıza veda edebilirsiniz. Mısır'dan büyük operasyonlarda bagaj falan kalmıyor. Ama Mısır'ın ekonomisi açısından da büyük bir zarar bu. Çünkü benzer bir olay Tunus'ta yaşanmıştı. Tunus'taki o saldırı otel saldırısının ardından Tunus'un Tunus turizm sektörü neredeyse tamamen çökmüş durumda. Aynen öyle. Belki benzer bir durumda şu anda Mısır'da gerçekleşecek kimin işine yarayacak? Antalyalıların. Neyse evdeki bombayla <gülüyor> alakalı bir haber var. Ondan bahsedeyim mi? Son olarak vaktimizin de sonuna geldik. Ama birkaç şey daha Ben da devam edelim. Evet birazcık daha bitiremedikçe çünkü. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma var. Bu da çok ilginç bir araştırma. Ayçiçeği ve mısır yağları ile kızartılan besinlerdeki normal günlük limitin 100-200 katı toksin madde ve kansere yakalanma riskini kat ve kart arttırdığından bahsetmiş. Ne diyorsun? Bu kadar uzak bir yerde değil yani doğrudan mutfağınızda ölüme davetiye çıkaran bir e, haber bu. Böyle bir olayın olduğunu söyleyen bir haber bu. Hangi yağlar? E, Ayçiçek yağı ve e, mısır yağı tüketimi. Başta kanser olmak üzere kalp hastalıkları ve bunama gibi çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet veriyormuş. Uzmanlar ayrıca çok fazla ayçiçek yağı ve mısır yağı tüketiminin beynin gereğinden fazla omega-6 almasına sebep olacağını da, böylece omega-3 azalımına olumsuz etkileceğini belirtmiş. Ayçiçek yağı Ama ve mısır yağı ile. Ama ben söylemesi omega-3 ile onu takviye etmek için balık yemeye ve balık yağı içmeye sakın kalkmayın çünkü o, o konuda da ciddi araştırmalar var, tehlikelidir. Evet, ayçiçek yağı ve mısır yağı ile kızartılan besinler demiş Martin Grootveld, araştırmayı yürüten profesör. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı günlük limitin 100-200 katı Be. kimyasal toksin içeriyormuş. Doğrudan kanser, kalp, ciğer, böbrek, dalak bütün bütün organlarınız hasta olabilirmiş. Muhtemelen Facebook'taki e, şeylerde kullanılanlardan da bahsedebilir. İyi haberleri burada. bitirdik anladığım kadarıyla. Yiyecek demişken peki de da, kebap yemeyin Türkiye'ye gitmeyin demiş. Evet. Yani Allah ne kadar rezalet olduğunu görüyorsunuz. sadece ülke. Bir de bunlardan şey umuyorlar böyle. Öncülük etmesini bekliyorlar. Siyasi sloganları bu. Kebap yemeyin. Evet. Ellerinde bayraklara dolaşıyorlar. Yok bayraklarında şey yazıyordu. E, yürüyerek gelirseniz sizi tekmeleyerek geri göndeririz. Sloganları vardı Yüzerek bayraklarda. Yürüyerek gelirseniz aşağı iteriz batırırız mı diyorlar. Onu bilmiyorum ama işte yürüyerek geldiniz de ülkemize gelirsiniz, tekmeyle geri gidersiniz şeklinde sloganların yazdığını görmüştüm fotoğraflar. Evet, Batı'nın İslamlaşması'na karşı vatansever Avrupalılar hareketi bu. Utrecht Utrecht'te durum kritik. Hollanda'nın Utrecht eyaletinde daha önce bölgesinde daha doğrusu daha önce bir e, yürüyüş yapmak istedi Pegida, Alman kökenli olan bu hareket. Fakat izin verilmedi. Polis Harcından bastı değil mi? Evet. Çatışmalar yaşandı. Şimdi tekrardan orada bir yürüyüş yapmak istiyor. Gene onun tar tartışmaları var etrafsa. Evet bunu da herhalde sürdüreceğiz yani. Suriye'de Türk dizilerine de yasak gelmesi gibi kötü bir, bu ben, bir şey. Bu da sektör etkileyebilecek bir şey. Çünkü şöyle bir durum söz konusu olmuştu. Türk dizileri ilk başta Arap dünyasında, Arap coğrafyasında yayılmaya başladığı zaman pek fazla tutulmamıştı. Ardından bu dizilerin dublajının Suriye'deki seslendirme stüdyolarından çıkıp tekrar gönderilmesiyle beraber büyük bir yükselişe geçmişti. Şimdi bu olaydan sonra tekrardan Türk dizilerini Kimler seslendirecek diye kara kara düşünmeyin. Zaten birçok mülteci var burada. Suriye'den gelen muhtemelen ses sanatçıları da vardır. Türkiye'de de halledilir bu işler bundan sonra. O kadar kötü görülmeye gerek yok galiba. Evet ama yasak gelince tabii ciddi bir sektör daralması olur. Orada mi? çok ilginç şeyler var. Bir, ben bir iki defa şey izlemiştim. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı bir şey vardı. Ee, dizi vardı. Suriye dizisi. Savaştan önce yapılmış olan bir dizi. Böyle kazıkla beraber insanı kazağa oturtan Osmanlı subaylarının görüntüleri falan vardı. Onları canlı canlı gösteren böyle birinci Dünya Kazıklı Savaşı sırasında. 75 ülkede 400 gösterildiğini de zannetmiyorum artık zaten. diyor. Aslında. Evet ama işte onun çözümü bulunur. Zor bir şey değil bu saatten sonra kimse Türkiye'yi tutamaz. Evet. Senin bugünkü moral bir bana da sirayet etti. Zaten Antalya'da Selahattin zaten Şenlencek. Selahattin de yerinde duramıyor Hop hop hopluyor Irak'ta meydana gelen olaylarda 12 kişi ölmüş şiddetle Başkent Bağdat'ın farklı bölgenin 32 yaralı var Irak Irak'ta ve Suriye ve Kuveyt ve Bahreyn'de de kolera vakaları 2200 kişi kolera. Irak'ta 6 ölü var Orta Doğu'da Ege Suriyeli çocuklara yine oldu haberi var Yunanistan'ın İstanköy, Kos adasına geçmek için denize açılan Suriyeli mülteciler. Bot battı, iki çocuk öldü. Suriye uyruklu göçmenler, bak kaçak demiyorlar artık. Yakalanmış şişme botlar, kış şartlarında tehlikeli olunca kaçakçılar lüks yatları kullanmaya başlamışlar. Türk'ün haberi Ayvacık'tan, Çanakkale'den bu da. Uluslararası göç örgütü de Avrupa'ya mülteci yakını kış dinlemiyor demiş. Havalar soğumaya başlamış ama Akdeniz'den Avrupa'ya mülteci ve göçmen akışı yavaşlamamış. Norveç'te geri göndermiş Afgan mültecileri. Sen demin sözünü ettin. Storskog'da tek tek bilet alıp gidiş biletiyle Kabil'e gönderiyormuş. Hayır, göndereceğini söylemiş. Tehdit ediyor. Ha, gönderecek. Tehdit ediyor. Bir tehdit. Acayip fotoğraflar var ama böyle bayağı kar, buz arasında kuyruk olmuş mülteciler. Rusya'dan geliyorlar. Evet, Rusya üzerinden geliyorlar. Çok tuhaf bir şey. Hazır kuzeye çıkmışken İsveç'e de uğrayalım. İsveç'te mültecileri Almanya'da kalın bizde yatak bitti demiş. Ikea, ünlü marangozluk firması, mobilya firması Ikea e, bitmiş Yatak yapamıyoruz demişler. 120 bin kişi gelmiş bu sene ve 190 bin daha bekleniyor. 10 milyon nüfusu var İsveç'in de. İsveç e de bu arada iç göç var. Yani kendi vatandaşları da Avrupa'nın diğer bölgelerine gidiyor. Öyle bir sorun karşı karşı İsveç. Bir de Finlandiya'dan da İsveç'e bir göç var. Orada da bayağı finli bir azın önemli büyük bir azınlıkla. Karışık işler yani. Bunların hepsinin çaresi smörgos bur diyemeyin deseler mesela olmaz mı? Orada da yani kebapsa orada da Smurgos burada. İsveç köftesi mi deniyor. Gibi. Ha, İsveç köftesi aslında tabii şeyin iken meşhur. Öyle mi? Evet. O da yani veriyor. Norveçli Bakan da Göçmen karşıtı Gıda ve Tarım Bakanı Silvi Hanım List Hau çok güzel bir şey söylemiş. Milletvekili olduğu, mensubu olduğu İlerleme Partisi'nin sert iltica politikasını savunmuş ve ...Hazreti İsa da Türkiye'de kalmalarını isterdi demiş. İşte Orbanization diyorum yanmada. <gülüyor> Orbanlaşma, Viktor Orbanlaşma. Çok ilginç bir haberi atlamış bulunuyoruz. Baktığımız kalmadı ama belki önümüzdeki günlerde bahsedebilme şansı da bulabiliriz. Evet, kayda geçelim. İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 143 polis hakkında hazırlanan iddianamede... ...eski hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın... ...cemaatin ağır toplarından İlhan İşbilen ile buluştuğu ifade ediliyormuş. Bu iki ismin de ismi geçirmiş iddianamede. Yok artık. En Yok. eskiler düşünebiliyor musunuz? Bülent Arıç. Kurucu. Her şeyi İkisi söyleyebilen de insan. Kurucu. Türkiye'nin belki de e, pedagogik formasyondan Sağlık Bakanlığına kadar birçok şeye yere yön veren ismi de Hüseyin Çelik. Bu iki isim de paralel yapı devlet yapılanması'nın casusluk ve yasadışı dinleme soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer alıyorlarmış isim olarak. Çok acayip tabi evet. reddetmişler Hüseyin Çelik şu anda bu polis e, kurye olarak nitelendirilen polis arıyormuş o polis kurisinin peşindeyim demiş ama e, işler karışabilir gibi duruyor evet be bu kayyum tartışmaları da devam ediyor ama artık yarına belki birazcık sarkıtabiliriz şey ilginç bugün gazetesi el, el değiştirdikten sonra Neler varmış, neler burada 50 bin lira maaş alıyorlar filan diye yayın yapmış. Bugünkü manşeti o, o, o zaten. Yani, kayyum olarak el koyan kişi. Görevimiz milletin parasını korumak demiş. Avukat Hasan ölçer kayyumlardan. Eee... Türkiye'nin imajını da zedeliyorlar. Atıldık diye kendi isteğiyle ayrılanların. Bir de diyor bu şirketler terör yapılanmasının en büyük finans kaynağı yöneticilerden aylık net 50 bin lira ücret alanlar bile var. Bilgisini paylaştı diyor ama kayyumların böyle bir bilgi paylaşma yetkisi var mı hukuken? Onu bilmiyorum. Meclis üyelerinden sonra akrabaların da gözetildiği belirtiliyor buna karşılıkta kayyumların Parti ve ilçe başkanı vekil adayı meclis üyelerinden sonra akrabalar da AKP'den atanıp 30 bin lira Türk lirası maaş aldıklarına dair de bir haber var. O da Zaman Gazetesi'nin maaş Burada duralım bence ve toz olalım. Ray Charles'ın bir numaraya 1961'de bugün yükselen şarkısını çalalım. Toz olacak. Hitler Jack. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. I guess if you say so I have to pack my things and go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 çıkartı.